Vahiy, dördüncü bölüm. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim, borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çık. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. O anda, ruhun etkisinde kalarak, gökte bir taht ve tahtta oturan birini gördüm. Tahtta oturanın, yeşim ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrü de andıran bir gök kuşağı tahtı çevreliyordu. Tahtın çevresinde 24 ayrı taht vardı. Bu tahtlara başında altın taşlar olan, beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Tahttan şimşekler çakıyor, uğultulan gök ürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan yedi meş vardı Bunlar Tanrı'nın yedi ruhu Tahtın önünde billur gibi Sanki camdan bir deniz vardı Tahtın ortasında ve çevresinde Önü ve arkası gözlerle kaplı Dört yaratık duruyordu Birinci yaratık aslana ikincisi danaya benziyordu Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi Dördüncü yaratık uçan bir kartala andırıyordu Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz, durup dinlenmeden şöyle diyorlar. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, var olmuş, var olan ve gelecek olan. Yaratıklar tahtta oturanı, Sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip, ona saygı ve şükran sundukça, 24 ihtiyar tahtta oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak ona tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar. Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.